Araf Suresi Mekki olup 206 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Zâh بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ممصاد ستاب <تصفيق> القندل إلا إليه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 Nice ülkeler imha ettik ki ya gece uyurlarken yahut gündüz yatarlarken baskınımız onlara geri vermişti. <Sessizlik> azabımız gelip çattığında da itiraf ve yalvarmaları biz gerçekten zalim adamlarmışız demekten başka bir şey olmadı. <gülüyor>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 O gün dünyada yapılan işlerin tartılması kesin gerçekleşecek. Artık kimin iyilikleri kötülüklerinden ağır gelirse işte onlar muratlarına ereceklerdir. ومن خففت موادي Kimin de sevap tartıları hafif gelirse, onlar da ayetlerimizi hiçe sayıp haksızlık etmelerinden ötürü kendilerini en büyük ziyana uğratacaklardır. <gülüyor>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 Sizi biz yarattık. Sonra size şekil verdik. Peşinden de meleklere, Haydi, hürmet için secde edin Adem'e dedik. Onların hepsi hemen secde ettiler. Yalnız iblis dayattı. Secde edenlerden olmadı. Olamaz.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 Bana onların diriltilecekleri kıyamet gününe kadar mühlet verir misin?" dedi. Allah haydi. Sen mühlet verilenlerdensin buyurdu.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 Allah şöyle buyurdu. Alçak ve kovulmuş olarak çık oradan. Onlardan kim sana uyarsa iyi bilin ki cehennemi sizlerle dolduracağım. <Sessizlik>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 Fakat şeytan onlara gözlerinden gizlenmiş olan edep yerlerini açığa çıkarmak için vesvese verdi. Onlara şöyle terkinde bulundu: Rabbinizin size bu ağacın meyvesini yasaklamasının tek sebebi, sizin meleklerden veya ölümsüz hayata kavuşanlardan olmanızı önlemektir. <Sessizlik> diyerek kendisinin onların iyiliğini istediğine dair yemin üstüne yemin etti. <Sessizlik>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 ile. buyurdu ki birbirinize düşman olarak inin size dünyada bir süreye kadar kalma ve yararlanma imkanı veriyorum. Alesiz. <gülüyor> Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve yine oradan diriltilip mezardan çıkarılacaksınız. Ya I'm not afraid.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 Çeviri ve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 بريقا نسا وصل حق وعنتم مطللا ان ننهمت الشياطين جميعا Bir kısmına hidayet buyurdu, bir kısmına da dalalet müstehak oldu. Çünkü bunlar Allah'tan başka şeytanları dost edindiler. Bir de kendilerini doğru yolda zannediyorlar. Ya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 Deki Allah'ın kulları için yaratıp ortaya çıkardığı zihneti, temiz ve hoş rızıkları haram kılmak kimin haddine. Deki onlar,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 ayetlerimizi yalan sayanlar ve onları kabule et, tenezzül etmeyenler ise işte onlar cehennemliktirler hem de orada ebedi kalacaklardır. <gülüyor>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 gâh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 lerimizi yalan sayanlara ve onları kabul etene etmeyenlere gök kapıları açılmayacak ve deve iğne deliğinden geçmedikçe onlar da cennete giremeyeceklerdir. İşte biz suçlu kâfirleri böyle cezalandırırız. Ne? Onlara cehennem ateşinden bir döşek ve üzerlerinde de yine ateşten örtüler var. İşte biz zalimleri böyle cezalandırırız. Vallahi.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 Gözleri cehennemlikler tarafına çevrildiğinde, aman yarabbana, aman bizleri o zalimlerle beraber eyleme derler.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 sizi asla üzüntü de görmeyeceksiniz. Wow.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 Fakat onlar hele bakalım nereye varacak diye sadece bu kitabın davetinin akıbetini gözlüyorlar.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 Evet, o Rabül Alemin olan Allah ne yücedir. <gülüyor> Rabbinize için için yalvararak, başka nazarlardan uzak, gizlice dua edin. Gerçekten o, haddi aşanları hiç sevmez.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 Halkının söz sahibi yetkilileri biz seni belli bir sapıklık içinde görüyoruz dediler. Ey halkım, dedi. Bende hiçbir dalalet yok. Fakat ben, Rabbül Alemin tarafından size bir elçiyim. Ben... size Rabbimin mesajlarını tebliğ ediyorum. Size öğüt veriyorum ve Allah tarafından gelen vahiy sayesinde sizin bilemeyeceğiniz şeyleri biliyorum.''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 bizim kafir yetkilileri biz dediler seni bir çılgınlık bir beyinsizlik içinde bocalar görüyoruz ve senin yalancılardan biri olduğunu düşünüyoruz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 uh i hey.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 O kibirlenenler ise, doğrusu biz sizin iman ettiğiniz şeyi inkar ediyoruz, dediler. <gülüyor>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 Onun üzerine o şiddetli sarsıntı onları kıskıvrak yakaladı da yurtlarında çöke kaldılar. <gülüyor>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 da gönderdik. Halkına dedi ki: Daha önce hiç kimsenin yapmadığı pek çirkin bir işi siz mi yapıyorsunuz? <Gülüyor> Siz kadınların ötesinde şehvetle erkeklere gidiyorsunuz ha? Yok yok anlaşıldı. Siz haddini aşmış bir milletsiniz.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 Üzerlerine bir azap yağmuru indirdik. İşte bak, suçlu kafirlerin sonu nice oldu.''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 Amin'den inkara sapan ileri gelenler, eğer şuayba uyacak olursanız, kesinlikle perişan olursunuz, diye tehditte bulundular. Derken, Şiddetli bir deprem onları kıskıvrak kıvrak yakaladı ve derhal oldukları yerde çöke kaldılar bu <Sessizlik> gel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 Biz hangi ülkeye peygamber gönderdiysek, mutlaka ilkin oranın halkını gafletten uyarsın, Allah'a yönelip yalvarsınlar diye yoksulluğa, hastalık ve musibetlere du çarederiz. <Sessizlik>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 Why... Wow.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 Peki o ülkelerin ahalisi, geceliğin uyurlarken, sakvetimizin kendilerine baskın halinde geri vermesinden emin mi oldular? Yoksa onlar güpe gündüz eğlenirlerken azabımızın kendilerine gelmesinden emin mi oldular? Herkes.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 Why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 <Sessizlik> Biz onların çoğunda sözünde durma diye bir şey bulmadık. Onların durma şey ek serisinin sadece itaat dışına çıkmış kimseler olduğunu gördük. Doğru.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 Eğer dedi Firavun, gerçekten getirdiğin bir belge varsa ve sen doğru söyleyen biriysen onu ortaya koy da görelim. Bunun üzerine Musa asasını yere bırakıverdi. Birde ne görsün, o koskoca bir ejderha kesilmiş. Elini sıyırıp çıkardı. Birde ne görsün, bakan kimseler için parlak mı parlak, Işık saçan bir el haline gelmiş. <Gülüyor> Firavunun ileri gelen yetkilileri anlaşıldı. Bu usta bir sihirbaz dediler. Firavun, bu adam dedi, sizi yerinizden yurdunuzdan etmek peşinde, görüşünüz nedir bu konuda? yetkililer onu ve kardeşini alı koy. Bütün şehirlere de görevliler yolla. Usta sihirbazların hepsini senin huzuruna getirsinler dediler. Tüm büyücüler Firavun'a gelip, galip gelecek olursak, herhalde mutlaka bize büyük bir mükafat verilir değil mi? dediler. <gülüyor> Firavun, elbette, üstelik siz benim gözdelerimden olacaksınız, dedi. Büyücüler, Musa, önce sen mi hünerini ortaya koyacaksın, yoksa biz mi koyalım deyince, Musa, siz ortaya koyun dedi vakti ki atacaklarını ortaya koydular halkın gözlerini büyülediler onları dehşete düşürdüler hasılı müthiş bir sihir sergilediler <gülüyor>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 Büyücüler hep birden sevdeye kapandılar. İman ettik dediler. O Rambül Alemin'e. Musa ve Harun'un Rabbine...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 Evet, ellerinizi ve ayaklarınızı değişik taraflardan olarak keseceğim. Sonra da hepinizi toptan asacağım. Onlar şöyle cevap verdiler. Biz elbette Rabbimize döneceğiz. Lame.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 Firavun'un halkının yetkilileri ona, ne yapıyorsun, Musa ile kavmini, seni ve senin tanrılarını terk etsinler, ülkede bozgunculuk yapsınlar diye kendi hallerini mi bırakacaksın, dediler. Firavun, hayır, onların erkek evlatlarını öldürüp, kız çocuklarını hayatta bırakacağız. Biz elbette onların üzerinde tam bir hakimiyet sahibiyiz diye yeah cevap verdi Musa kamine şöyle dedi: Allah'tan yardım dileyin ve sabredin. Muhakkak ki dünya Allah'ın mülküdür. Kullarından dilediğini oraya kılar. Güzel akibet elbette müttakiilerindir.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 قَدْ قَدْرَ انْقَلْنَا فِي الْبَحْرِ نَبِيِّنَا وَنَقَصْنَا مِنَ Senelerce onları, kuraklık, kıtlık ve ürün azlığıyla cezalandırdık. <Gülüyor>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 Ve şöyle derlerdi. Bizi büyülemek için sen hangi mucizeyi getirirsen getir... İmkanı yok, sana inanacak değiliz. <gülüyor>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 Azap üzerlerine çökünce dediler ki, Musa, Rabbin ile arandaki ahip uyarınca bizim için ona yalvar. Eğer bu azabı üstümüzden kaldırırsan, mutlaka sana inanacak ve İsrail oğullarını da seninle göndereceğiz. <Sessizlik> Biz, geçirecekleri bir süreye kadar, onlardan azabı kaldırınca da, yeminlerinden döndüler. Ben... Biz de ayetlerimizi yalan sayıp umursamadıkları için onlardan intikam alarak denizde boğduk. <gülüyor>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 İmha'yı dik. İmha'yı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 Çünkü şu imrendiğiniz kimselerin dini yıkılmıştır ve yaptıkları bütün ameller de boşunadır. <gülüyor>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 Ve sakın müfsitlerin yoluna uyma, dedi. <Gülüyor>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 İzlediğiniz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 Ya Rabbi beni ve kardeşimi affet. Rahmetine bizi de dahil et. Çünkü merhamet edenlerin en merhametlisi sensin. Sen. <Gülüyor>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 Günahları işledikten sonra arkasından tövbe edip iman edenler için ise Rabbin elbette Gafur ve Rahimdir, affı ve merhameti boldur. <gülüyor> Musa'nın öfkesi yataşınca levhaları yerden aldı. Onlardaki yazıda Rablerinden çekinenler için hidayet ve rahmet vardı. <gülüyor>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 Ursa'nın kavminden bir toplulukta vardır ki, hak dinle insanları doğru yola götürür ve onunla halk içinde adaleti tatbik ederler. onları 12 on kabileye, 12 topluluğa ayırdık. Halkı kendisinden su istediğinde ona asanı taşa vur diye vahyettik. ettik. Derhal 12 pınar fışkırdı. Her kabile su alacağı yeri öğrendi. Bulutu da üzerlerine gölgelik yaptık. Kendilerine kudret elbasıyla bıldırcın da indirdik ve dedik ki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 O vakit onlara denildi ki, şu şehre, Kudüs'e yerleşin, oranın ürünlerinden dilediğiniz şekilde yiyin, yararlanın, affet bizi yâram benâ, hıtta, deyin. Ve şehrin kapısından tevazu ile eğilerek girin ki, suçlarınızı bağışlayalım. İyi ve güzel davrananlara ayrıca daha fazla mükafatlar vereceğiz.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 Bir de onlara, o deniz kıyısında bulunan şehir halkının başına gelenleri sor. Hani onlar, seft, cumartesi gününün hükmüne saygısızlık edip, Allah'ın koyduğu sınırı çiğniyorlardı. Şöyle ki, seft gününün hükmünü gözettiklerinde, balıklar yanlarına akın akın geliyordu. Sept gününün hükmüne riayet etmedikleri gün ise gelmiyordu. İşte fasıklıkları yoldan çıkmaları sebebiyle onları böyle imtihan ediyorduk. <gülüyor>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 Kendilerine verilen öğütleri ve uyarıları kulak ardı edip, onları bir tarafa bırakınca, içlerinden kötülükleri önlemeye çalışanları kurtarıp, o zalimleri fasıklıkları yüzünden şiddetli bir azaba uğrattık. şöyle ki, onlar serkeşlik edip yasakları çiğnemekte ısrar edince, onlara hor ve hakir maymunlar haline gelin diye emrettik. <gülüyor>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 Nomos só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 and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 وَالَّذِينَ <gran portfolio> Kitaba sarılanlar ve namazı gerektiği şekilde yerine getirenler bilsinler ki biz iyilik için çalışanların mükafatlarını asla zayi etmeyiz. <gülüyor>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 Ve insanlar <tous>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 İşte biz böylece ayetleri iyice açıklıyoruz. Olur ki düşünürler de inkarlarından dönüş yaparlar. What?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 Üzerine varsan da, dilini sarkıtıp solur. Kendi haline bıraksan da, yine dilini salar olur. İşte bu, tıpkı ayetlerimizi yalan sayan kimselerin misalidir. Sen olayı onlara anlat. Olur ki düşünüp kendilerine çeki düzen verirler. <gülüyor> Ayetlerimizi yalan sayarak, Sırf kendi kendilerine zulmeden o kimselerin hali, Ne çirkin bir ibret levhasıdır. Ben Allah kime hidayet ederse işte doğru yolu bulan odur. Kimi de şaşırtırsa işte onlar da kaybedenlerin ta kendileridir. <gülüyor>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 What is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 yarattıklarımız içinde daima hakka giden yolu gösteren ve onunla adaleti gerçekleştiren bir topluluk vardır <Sessizlik>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 ...körü körüne yuvarlanır giderler. Evet.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 <تصفيق> وَالَّذِي خَلَقَ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 Kusursuz bir evlat verirsen, mutlaka sana şükreden kullarından oluruz, diye yalvardılar. Da da!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 Ona hiçbir şey yaratmaya güç yetiremeyen zaten kendileri de yaratılıp duran mahlukları mı eş ortak sayıyorlar <gülüyor> Halbuki o şeritler kendilerini putlaştıranların imdadına yetişemezler. Hatta onlar kendi nefislerine bile yardım sağlayamazlar. <Gülüyor>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 Zira benim mevlam o kitabı indiren Allah'tır ve o bütün iyi kulların koruyucusudur. <Sessizlik> Allah'tan başka yardımınıza çağırdığınız tanrılarınız ise, sizin imdadınıza yetişemezler. Hatta kendilerine bile fayda ve yardımları dokunmaz. Vay! Siz o müşrikleri veya kutları doğru yola davet ederseniz işitmezler. Onların sana baktığını görürsün ama aslında onlar görmezler. <gülüyor> Sen af ve müsamaha yolunu tut. İyiliği emret. Cahillere aldırış etme. Vayim.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 Allah'a karşı gelmekten sakınanlara şeytandan bir hayal ilişince, hemen düşünüp kendilerini toparlar basiretlerine tam sahip olurlar <gülüyor> Şeytanların dostlarına gelince, şeytanlar onları azgınlığa sürükler, sonra da yakalarını bırakmazlar.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 Sabah ve akşam Rabbini içinden yalvararak, ürpererek ve yüksek olmayan, kendin işitebileceğin bir sesle zikret. Gafillerden olma. <gülüyor> Rabbine yakın melekler ona kulluk ve ibadet etmekten asla kibirlenmez. Hep onu tenzih eder ve yalnız ona sevde ederler.